Kardeşleri onlara, babanıza dönün ve sizin oğlunuzun hırsızlık yaptığını söyleyin. Şeklindeki konuşmalarından sonra haliyle babalarına geri döndüler, durumu anlattılar. Geri dönüp durumu ona at, babalarına durumu etraflıca anlattıklarından söz etmeye gerek olmadığı için Cenab-ı Allah onların babalarına söyledikleri bu hususta söyledikleri son sözlerini, kendilerini e, masum göstermek noktasındaki son sözlerini ve gösterdikleri delillerini zikrediyor. Diyorlar ki, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا ف۪يهَا وَالْعِيرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا ف۪يهَا وَاِنَّا لَسَادِقُونَ Bir de istiyorsan sor, içinde bulunduğumuz kasabaya ve beraberlerinde geldiğimiz kervana da sor. Şüphesiz biz gerçekten doğru söyleyenleriz. Yani geldiğimiz kasabanın ahalisine de sorabilirsin. Kendileriyle birlikte geldiğimiz kervandakilere de sorabilirsin. Biz gerçekten doğru söyleyenleriz diyorlar. Demek ki gerektiğinde insanın söylediklerini doğruluğuna delil göstermesi de kendisini de karşısındakini de rahatlaması için, rahatlatması için gerekli olabilir. Ama burada hatırıma gelmişken onu da söyleyeyim. Asıl olan insanın hata etme, yanlış yapma, günah işleme ve buna benzer olumsuzluklara düşme ihtimali olan bir zemine yaklaşmamasıdır. Evvela ihtiyatınızı baştan bu konuda alacaksınız. Çünkü hadis-i şerifte Cenab-ı Peygamber bize şöyle buyuruyor. Diyor ki şunu bilin ki her hükümdarın koruma altına aldığı bir alanı vardır. Cenab-ı Allah'ın koruma altına aldığı alan, kimsenin yaklaşmamasını istediği, yaklaşmalarını yasak kıldığı alan, onun haramlarıdır. Kim diyor, bu yasak bölgenin etrafında dolaşırsa, o yasak bölgeye girme ihtimali yükselir. Bu sebeple diyor, elinizden geldiği kadar o yasak bölgenin etrafında dolaşmayacaksın. Uzun zamanlardan önce birisi bir genç delikanlı dikkatimi çekti. Karşılaşıyoruz. Nereye gidiyorsun Kadıköy'e? Nereye gidiyorsun Kadıköy'e? Nereye gidiyorsun Kadıköy'e? Bir gün dayanamadım. Yine sordum yine Kadıköy'e Dedi Dedim oğlum Kadıköy'ün şeytanı boldur. Şeytanı daha az olan Üsküdar'a git dedim. Fazla gitme. Çocuğun kafasında bu yer etmiş be. Sonradan bir gün ben... Yahu dedi bana böyle bir şey söyledin. Niçin dedi? Dedim söyledim sana zaten niçinini. Şeytanı bol. Şeytanı bol olan bir yere gidersen... Birisinden kurtulursun. Öbürüne takılırsın. Kendi kendini bile bile tehlikeye atıyorsun. Şeytanı az olan bir yere git bari dolaş. Riskin azalır. Riskin azalır dedi. Yani... Evvela onun için adımımızı atmadan önce onun hesabını yapmalıyız. İstanbul'a yeni gelmişiz. Öğrenci arkadaşlarımız aylarca ısrar ettiler. Beni Taksim'e çıkartmadılar. Halbuki Taksim'i de bildiğimde yok yani. Çıkartamadılar. Gitmedi. Bir sefer götürdüler ve belki bütün öğrencilik hayatında o defa gittim Taksim'de. Sırf bundan dolayı. Çünkü iyi kötü İstanbul hakkında malumatım vardı. Neresinin şeytanı bol, neresinin şeytanı daha az. Orası o zaman için şeytanı çok daha kaynayan bir yerdi. Halen de öyle ya. Merhum Necip Fazıl da söylüyor ya. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet diye. Aynen öyle. Dolayısıyla Müslüman olarak biz daima inancımızı, ameli hayatımızı ihtiyat altına almak zorundayız. Bunlar bizim en değerli varlıklarımızdır. İman ve salih amel bir müminin en kıymetli değerli varlığıdır. En değerli mücevherattan daha değerlidir bizim için imanımız. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden kıymetlidir. Bu kadar kıymetli bir değeri, bir cevheri nasıl tehlikeye atabiliriz? Buna dikkat etmek durumundayız. Yani her bir gideceğimiz yolda yol dönemeçlerinde hayatımızda çok iyi doğru ve isabetli kararlar almalıyız. Bu kararlardan birisi, dönemeçlerden birisi tahsildir. Bu dönemeçlerden birisi evlenmektir. Bu dönemeçlerden birisi meslek seçimidir. Bu dönemeçlerden birisi düşünce, kanaat, tercih ve belirlemektir seçmek bunun seçimini yapmaktır. Bu dönemeçlerden birisi arkasından gideceğin veya yol göstericiliğini kabul edeceğin veya beraberinde yol yürüyeceğin önderlerini, üstadlarını, abilerini, kardeşlerini seçmektir. Bu ve benzeri dönemeçlerde Müslümanın on düşünüp bir karar vermesi lazım. ...etkik edecek, düşünecek, kararını verecek ona göre. Bunlar gerçekten insan hayatında çok önemli dönemeçlerdir. Ve bunlardan birisinde verilen yanlış bir karar... ...bazen hayatımızda çok acı sonuçlarla bize bedel ödetir. Belki ahiretimize kadar da uzanabilir. Onun için henüz bu dönemeçlerden birilerinden geçmemiş olan kardeşlerimiz varsa veya olacaksa zamanla sizin nazınızın geçtiği veya sözünüzün geçeceği kimselere bu konuda Müslümanların birbirlerini çok iyi yönlendirmeleri icap ediyoruz. Buna dikkat etmek lazım. Evleneceksiniz, eşinizi çok iyi ve doğru seçmeniz lazım. Ha Cenabı Allah'ın bundan sonraki takdirini biz bilemeyiz. Biz vazifemizi yapmak durumundayız. Yapabileceklerimizi yapmak zorundayız. Bakıyoruz. Gençlerimizin değerleri allak bullak olmuş. Kimisi güzellik arıyor, kimisi zenginlik arıyor, kimisi diploma arıyor. Bunlar her birisi hikaye. Asıl mesele yoksa bunların varlığı kıymet ifade etmez. Nedir asıl mesele? Sen dindar bir Müslümansın, dinine bağlı bir insansın. Eşinde birinci saat olarak senin hayatın için yaptığın tercihi niye onda aramıyorsun? Erkeklerimiz de kızlarımız da neredeyse bu ölçüyü hiç hatırlamıyor artık. Olmaz öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Evleneceğiniz eş yalnız sizin eşiniz olmak kala kalmayacak. Evlatlarımızı da terbiye edecek. Kız ise baba olacak evlatlarımıza. Dolayısıyla he, Evladının nasıl olmasını istiyorsan öyle bir eş seçeceksin. Nasıl bir evlat sahibi olmak istiyorsun? Öyle bir eş seçeceksin. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Öyle bir meslek seçeceksin. Mesleğin yaşamak istediğin hayatını zorlaştırmamalı. Kolaylaştırmalı. Yani Müslüman olarak biz hayatımıza, daha doğrusu tercihlerimizin merkezine, dönemeçlere geldiğimiz zaman, tercihlerimizin özellikle merkezine, İslam'ı, İslam'ı yaşamayı, İslami kişiliğimizi korumayı koymalıyız. Biricik belirleyici o olmalı. Kabul ediyorum, içinde yaşadığımız şartlar, bizim bu tercihimizi, Adeta imkansızlaştıracak kadar zorlaştırıyor. Fakat yapabildiklerimizi de yapamazsak ben asıl o zaman Müslüman olarak üzüleceğimizden veya Allah karşısında mesul olacağımızdan korkuyorum. Buna dikkat edelim. Allah önünde mesul olmamanın yollarını arayalım. Gücümüzün yettiği kadarını biz yapalım da yetmeyen kadarını Cenab-ı Allah telafi eder Allah. Biz üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. İşte burada kardeşler de gerçekten bakıyoruz ki bu konuda üzerlerine düşeni yaptılar. Üzerlerine düşeni yaptılar. Ama Cenab-ı Allah'ın muradı vardır. O da hayır bir murattır. Bakınız hayır dilediğiniz zaman Allah'la samimi olduğunuz zaman olaylar istediğiniz gibi cereyan etmese bile menfaatinizedir. İlahi takdir sizin lehinize işler. Dünyada veya ahirette bazen de ikisinde sizin lehinize görülür. Tecelli eder. Burada olduğu gibi. Bu son hadisede gerçekten kardeşlerin Yusuf'un aleyhisselamın kardeşlerinin herhangi bir kusuru yok. Babaları ise onlara şu cevabı veriyor. Diyor ki söyledi, "Bil söyledi, "Bil söyledi, "Bil Ama Asıl mesele şu diyor Sizin nefisleriniz size Bir işi yapmayı Hoş göstermişti Muhtemelen Öncelikle Bir daha erzak söyledi, Meselesine gönderme "Bil Ve belki de ta Vaktiyle Yusuf aleyhisselam için kurdukları plana gönderme yapıyor Allahu alem. Ama her halükarda o büyük peygamberin o büyük imtihanla, imtihanlarla karşı karşıya kalan o büyük peygamberin yaptığına bakın, söylediğine bakın. Fe <Sessizlik> sabrun yine de bana düşen benim yapacağım güzel bir şekilde sabretmek olacaktır bana düşen budur ben bunu yapmalıyım ve bunu yapacağım diyor bunu yapmaya çalışacağım güzel bir şekilde sabredeceğim diyor. çünkü sabrın semeresinin meyvesinin çok güzel olduğuna da imanı tam Nereden anlıyoruz? Sözlerinin devamından. Allah Allah. Şu ümide bakın. Çok büyük bir hadisedir bu. asallahu اللّٰهُ اَنْ يَأْتِيَن۪ي بِهِمْ insanın İnsanın kendisini tutması mümkün değil. Bu ne sabır ya Rabbi diyor. Bu ne ümit ya Rabbi. Umarım ki diyor Allah hep birlikte hepsini bana getirecektir diyor. Allah Allah. Çok büyük bir hadise gerçekleşti. Çok büyük insan. Çok yüce bir zat. Aleyhissalatü vesselam. Bu vaziyette ümidini yitirmiyor. En ufak bir başarısızlıkta kolu kanadı kırılanlara ithaf olunur. Yılmak yok hayatta. Yılmayacaksınız. Bu hususta Beni ufak bir tecrübe uyandırdı, ayıktırdı. O zamanın şartları içerisinde gelmişim imtihana İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde kendimin de hocalarımın da herkesin de ümidine rağmen imtihanı kaybediyorum. Yıkıldım. Abimin evi İstanbul'da, abimin evindeyim. Odada bir süre ağlamışım. Ondan sonra kapıyı açtı geldi. Ne oldu imtihanı kaybettiysen dedi. Sen daha yolun başındasın oğlum dedi. Şimdi de böyle yıkılırsan hayat kim bilir senin karşısına ne çıkartacak ki. Bu söz beni kendi be getirdi. Hayatta niye yıkılacaksınız ki? Allah'a iman ediyor muyuz? Elhamdülillah. Kadere iman ediyor muyuz? Elhamdülillah. Başımıza Allah'ın takdir ettiğinden başkasının gelmeyeceğine iman ediyor muyuz? Elhamdülillah. Takdir eden, mutlaka takdir edilen gelecektir buna da iman ediyor muyuz? Ediyoruz. O halde neden hoştur bana senden gelen demiyoruz? Başka bir şey deme imkanımız da var mı? Desek ne yazar? Ne kıymeti var? İşte Yakup Aleyhisselam da bu konuda en büyük örnek. Çocuğu ölü mü diri mi haberini alamıyor. Bilmiyor. Fakat ümidi ifade ise yine zirvede. Ümid ederim ki diyor Allah hepsini yollarla hepsini beraber bana geri getirecektir diyor. Allah Allah. İnne huvel alimul hakim. O her şeyi çok iyi bilendir. Bütün kaderini, kaderi takdiri de hikmeti sonsuz olandır. Benim halimi de çok iyi biliyor. ...bana benim hakkımdaki bu takdirinde de hikmeti sonsuz olandır diyor. Alimdir ve hakimdir. Hikmetiyle takdir ediyor ve ilmiyle takdir ediyor. İlmiyle biliyor, takdirinde de hikmeti sonsuzdur diyor. Örnek bunlar, örnek. Aynen vecizede söylendiği gibi men amene bil kader emine minel keder kadere iman eden kederden emin olur dersin ki ben yapacağımı yaptım gerisi Allah'ın takdiridir var mı kimsenin Allah'ın takdirine karşı duracak gücü kainat gelse bir şey yapabilir mi yok ne diyor Cenabı Peygamber? Aleyhissalatu vesselam. Abdullah bin Abbas arkasında binek üzerinde. Ey delikanlı diyor. Ey çocuk diyor. Dinle. Sana bir kaç kelime öğreteceğim diyor. Ondan sonra ona söyleyeceklerini söylüyor ve diyor ki şunu da bil ki diyor. Bütün insanlar sana bir hususta faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah'ın senin için takdir etmiş olması hali dışında o faydayı sana sağlayamazlar. Bütün insanlar sana bir zarar vermek için bir araya gelseler, eğer Allah'ın sana o zararı vermelerini takdir etmemişse o zararı sana veremezler. Neden? Çünkü sahifeler katlanıp dürülmüş, mürekkep, kalemin mürekkebi kurumuş bulunuyor diyor. Vay bitmiştir diyor. Allah ne takdir etmişse o olacak. Şimdi olana bitene başımıza gelenlere bu iman penceresinden bu iman gözüyle bakacak olursak, hayat bizim için çok daha kolay yaşanılır, olur. Olur. Hayatın sıkıntıları çok çabuk atlatılır. Hayatın güzelliklerinden dolayı da şımarma cihetine gidilmez. Bu önemlidir. Hayatın inişi de var, çıkışı da var. Mümin odur ki yükselince şımarmaz, alçalınca da darmadağın olmaz. O sevinçte de güçlüdür, şahsiyeti dimdiktir, dost doğrudur. Kazanırken de dimdiktir, dost doğrudur. Kaybederken de dimdiktir, dost doğrudur. Niçin? Çünkü kadere iman ediyor, Rabbine iman ediyor. Rabbinin bugün, efendime söyleyeyim, üzülmesine sebep bir takdiriyle karşılaşmışsa, yarın elbette bunun mükafatını veya başka bir sevinç getirerek onu telafi edeceğini de biliyor. Olmasa bile, bir şey kaybolmaz ki ayağına, dek, eline veya parmağına bir diken dahi batsa Allah yolunda olduğu sürece bunun ecre vesile olacağına iman ediyor. Ama yine de insanoğlu insandır. Yakup aleyhisselam da olsa insandır. Üzülür, müteessir olur, kederlenir. Ama kederini ızdırabını çekmenin de bir asaleti vardır. Çok önemli. Vetavalla <Sessizlik> anhum kederini yalnız yaşıyor bakın. Onlardan geri çekildi, yüz çevirdi diyor. Ve qala ya Yusuf. Ey benim Yusuf için çektiğim üzüntü Bu üzüntü bu zamandır diyor. Bünyamin gelmedi diyor. Yusuf için üzülüyoruz. Bu daha enteresan. Sevgi Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Allah'ın paylaştırmasıdır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hanımları, hanımları hakkında adalet yapmak noktasında Cenab-ı Allah'a şöyle mazeretini izhar ediyor. Ya Rabbi diyor ben zevcelerim arasında imkanlarım içerisindeki taksimatı yapıyorum. Fakat benim elimde olmayan hususlar ve senin elinde olan hususlarda da bir şey yapamıyorum. Ayşe radıyallahu anh validemizi diğerlerine göre ayrı bir yeri vardı. Bu benim elimde değil ya Resulallah diyor. Ya Rabbi diyor bu iş senin elinde. Ama benim yapabileceğim bir şey var ben onu yapıyorum. Demek istiyor ki bu da benim elimde olsaydı onu da eşitlerdim. Ama onu yapamıyorum diyor. O senin elinde. İşte Yakup Aleyhisselam'a da kimse niye böyle yapıyorsun kınayamaz. Sevgi cenab Allah'ın tamamıyla cenab Allah'ın tasarrufunda olan bir şeydir. Buna kişinin kendisi dahi müdahale edemez. Evet, ey Yusuf için keder, gel diyor. Gelme zamanın şimdidir manasına. Ya esefe ala Yusuf. Ey Yusuf için çektiğim üzüntü. Ey Yusuf'un kederi. Kelime kelime manası aşağı yukarı böyle. Ne olmuş? Kederini yani bırakmak istemiyor. Yusuf için kederlenmemeyi adeta Yusuf'a karşı bir vefasızlık kabul ediyor. Yusuf'un kederi onun için bir teselli. Yusuf'tan yadigar kalan o. Kederi ona Yusuf'u hatırlatıyor. Onun için kederi ne? Gel diyor ey keder diyor. İnsanlar halbuki günümüzde özellikle insanlar maddele Maddeleşince, materyalist olunca böyle oluyor. Kederden bir ancak kurtulmak istiyor. Anneleri, babaları, en sevdikleri öldü mü? Kendi ölümleri dahil hiçbir kimsenin ölümünü bir daha hatırlamak istemezler. Biraz da güzel şeylerden bahsedelim deyiverirler, konuyu değiştirmedim. yollarını ararlar. Oysa yerine göre, yerinde duyulan bir keder, ölçüyü taşırmayan bir keder, insanı ayrı bir şekilde eğitir, terbiye eder, ...ve olgunlaştırır. Böyle bir makul bir kederin... ...bir keder yaşamanın... ...Allah nezdinde... ...ecri de vardır. Sabır işte budur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...dile getirdiği gibi... ...kalbimiz üzülür... ...gözümüz yaş döker. Ama Rabbimizin razı olmayacağı... ...bir şey de söylemeyiz. Ölçü bu... Üzülmek insanın fıtratında. Sevinmek insanın fıtratında. Fakat üzüntü dolayısıyla da sevinmek dolayısıyla da Rabbimizin razı olmayacağı bir işe kalkışmamak veya bir iş yapmamak lazım. Üstelik ve وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنُ O kadar kederlendi ki gözlerine ak düştü. Gözleri görmez oldu Allah'a. Allah. Bununla birlikte kederini içine akıtıyordu diyor. Kederini yutuyordu. Öyle bazı insanlar vardır etrafı velveleye verir. Ben kederliyim ya bütün dünya kederli olsun. Buna hakkımız yok. Sen babasın. Baba olarak senin kederin farklı olacaktır. Evladının kardeşleri için Duyacakları üzüntü farklı olacaktır. Bundan dolayı ne onlara şey edebilirsin olmaz böyle bir şey. Herkesin durumu ayrıdır. Herkes bu manada kendisiyle alakalı bir duygu yaşar. Ve Cenab-ı Allah herkesi bizim şeklimiz, şemailimiz farklı olduğu gibi duygu da birbirimize benzemez. Aynı olay karşısında Herkesin takındığı tutum, duydukları, yansıttıkları, yaptıkları farklı olabiliyor. Konumlar değiştiriyor, insanın vaziyeti değiştiriyor, vesaire, vesaire. Evlatları Yakub Aleyhisselam'ı nasıl değerlendiriyor? Kalu, tellahi tefte'u tezkürü Yusuf'a, hatta tekune haradan ''Evtekûne minel hâlikîn'' Babalarına acıyorlar. Şefkatlerinden dolayı diyorlar ki, Allah'a emin olsun ki, sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun ve Yusuf'u alıp duracaksın. Ne zamana kadar harap, yani telef oluncaya kadar devam edeceksin görülen o. Yahutta helak olanlardan olacaksın. Yani ölü, öleceksin bu kederinden diyor. Bu keder seni telaf edecek, bu keder seni öldürecek diyor. Yusuf'u alıp durmanın neticesinde bu kederin, bu üzüntün seni neredeyse telaf edecek, neredeyse ölüp gideceksin diyor. Onlar da babalarına olan şefkatlerinden biraz bu işi hafiflet diyorlar. O da diyor ki siz merak etmeyin. Allah'ın takdirinden Allah'ın kullarına şikayet olmaz halini gerektiği zaman anlatmak ayrı bir şeydir Allah'ı kime şikayet edeceksin Allah'ın takdirinden kimseye şikayet edemeyiz onun için Cenabı Peygamber işte bakın Yakup Aleyhisselam bize edep de öğretiyor böylelikle diyor ki kalem İnnemâ eşkû besî ve huznî Allah Ve Ben üzüntümü kederimi ancak Allah'a şekva ediyorum. Üzüntüm ve kederim dolayısıyla sadece Allah'a şikayet etmekteyim. Hem de sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan bilen birisiyim. Allah'tan bana size gelmeyen bilgiler geliyor. Yani biraz da ümitli olmam veya üzülmemin neticesi benim Cenabı Allah hakkındaki bilgimdir. Ben Allah'ı sizden farklı olarak tanıyorum. Onu söylemek istiyor. Demek ki üzüntümüzü, kederimizi, sıkıntılarımızı Allah'a şikayet edersek evvela Allah'ı başkasına şikayet etmek gibi bir ağır vebalden veya bir yanlışlıktan kendimizi kurtarmış oluruz. 2 Cenabı Allah zaten bize Allah'a kaçın diyor. Allah'tan Allah'a sığınmasını bilmek lazım. Çünkü hiçbir şey Allah'ın takdiri olmadan gerçekleşmez. Her şey onun takdiriyle, onun emir ve hükmüyle, onun izniyle meydana gelir. Bizim başımıza gelen küçük büyük her bir hadise de yine onun takdiriyle gelir. İyilik de ondandır, kötülük de ondandır. Hayra da iman ediyoruz, şerre de iman ediyoruz. Her ikisinin de Allah tarafından yaratıldığına iman ediyoruz. Bizim için şer olanı yaratan Allah, şerle karşılaştığımız zaman... Ya Rabbi bu şerrin şerrinden bizi koru demesini bilmemiz lazım. Bunu yaratan sensin. Fakat bunun şerrinden de koruyacak olan sensin. Güç ve kudret sadece sana aittir. Sana sığınıyoruz bundan sana sığınıyoruz bundan bizi koruyacak olan sensin. Bu surenin bize öğrettiği şeylerden önemli hususlardan bir tanesi de gerçekten ümit olmaktır. Ümidini yitirmemiş Yakup Aleyhisselam. Diyor ki Ya Bune'yyevhebu fetahassesu min Yusuf Çocuklarım diyor. Gidin ve Yusuf'un varlığı hakkında inceleme yapın, tetkikat yapın, araştırın, soruşturun. Hayatta mıdır, değil midir onu tespit edin. Öğrenin diyor. İslam alimleri der ki bu ayetin bölüm, bu bölüm tefsirinde müfessirler onun hayatta olduğundan emin olduğunu gösteriyor diyor bu ifadeleri diyorlar. Ya bir rüya ile yahut da vahiy yoluyla veya bir meleğin Allah'ın izniyle ona durumu bildirmesi sebebiyle durumu öğrenmiş olabilir. Ve bir de diyor, Ve la tey'esu min revhillâh. lütuf ve ihsanlarından, ikramlarından, Ümit kesmeyin Neden? Niçin? Allah'ın Ruhu ile ilgili. Çünkü, Allah'ın Ruhu kafirun. Çünkü, Allah'ın lütuf ve rahmetinden kafirler topluluğundan başkası ümit kesmez. Evet. İslam alimleri der ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de küfrün sebeplerinden birisidir. Allah'ın gazabından emin olmak ne kadar küfrün sebebiyse rahmetinden ümit kesmek de aynı şekilde küfrün sebebidir. Onun için mümin korku ile ümit arasındadır derken bu anlatılmak istenir. Allah'ın rahmeti her zaman bize yakındır. Allah'ın azabı da çetindir, intikamı da çetindir, şedittir. Bunları mümin bilir. Dolayısıyla mümin Allah'ın azabından kendisini emin hissederek günahlara dalmaz. Günahlarının hiçbir şekilde affolunmayacağını düşünerek de Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Allah'ın azabından emin, işle işlediğin kadar. Yok öyle bir şey. Ya Allah gafur rahimdir. E bunu sen söylemiyorsun ki Allah söylüyor. Dolayısıyla Allah'ın gafur ve rahim olmuş sınırlarını sen değil Allah tespit edecek. Allah tespit etmiştir. Sen tespitinle olmaz mı bu Allah diyor ki günah işleme diyor. Evet gafur rahim Benim yasaklarımı da çiğneme diyor. Benim rahmetime güvenerek, bel bağlayarak hele günaha sakın yeltenme. O zaman bu bel bağlaman tamamıyla seni hayal kırıklığına uğratır diyor. Böyle şey olmaz. Onun için mümin aynı zamanda her bir şeyi yerli yerine oturtan insan demektir. Müminin korkusu da yerindedir. Ümidi de yerindedir. Allah'ın rahmetine de yerinde bel bağlar. Allah'ın azabından da yerinde korkar. Her bir iş bunların yerli yerinde olur. Yerli yerinde bunu gerçekleştirmeye çalışır. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ Bu ikinci araştırmadan sonra üçüncü defa Mısır'a geliyorlar. Yakup Aleyhisselam gidin Yusuf'u araştırın dedi ya. Bu sefer tekrar geliyorlar. Huzuruna giriyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın. "Kalu ya aziz." Defalarca geçtiği için söylemeye gerek görmüyorum artık. Ee, olaylar arasında boşluklar var. Onlar hepsi atlanıyor çünkü onlar da anlatılacak veya kıssa açısından değer arz eden bir şey yok bir daha Mısır'a yola koyuldular falan demesine gerek yok. Bu özel bir anlatım, güzel bir üslup. Onun huzuruna gelip girdikleri zaman قَالُوا يَا اَيُّهَا الْعَز۪يزِ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الدُّرْ Ey aziz dediler. Bize ve ailemize kıtlık isabet etti. Biz kıtlığa mahkum olduk. Ailemizle beraber Vejine bi budaatin bununla birlikte pek değerli olmayan, pek fazla olmayan azıcık miktarda bir de mal getirdik, para getirdi. Getirdiğimiz bedel de azdır. Fakat sen bize fa'oufi lana alkiyla ve tescdak aleyna bize hem paramızın tam değerini ver bir de fazladan bir şeyler de tasadduk ediyorlar Çünkü inna Allah yezil şüphesiz Allah tasaddukta bulunanları pek sever. Daha doğrusu karşılıklarını verir. Tasaddukta bulunanlara verdikleri bu tasaddukların ya verdikleri bu sadakaların karşılığını verir karşılıksız bırakmaz. Diyor ki Yusuf Aleyhisselam bunun üzerine artık her şeyin zamanının olgunlaştığını, vaktinin geldiğini kendisi de anlıyor, kestiriyor, öyle kabul ediyor. Diyor ki: "Kale hel alemtum ma faaltum bi Yusuf ve ahih iz antum cahilun." Sizler o bilgisiz olduğunuz zamanlarda Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz? Niçin Yusuf Aleyhisselam bunu hemen soruyor? Pat diye soruyor mu? Sormuyor hayır. Çünkü hatırlınızdaysa Bünyamin yanında kalmıştı. Artık böyle bir şeyler olduğunu bilmesinin de bir izahı var. Yani hemen sen nereden biliyorsun demelerini gerektiren bir hadise yok. Çünkü bırakım gittiler Bünyamin'i. Bünyamin Yusuf Aleyhisselam'ın yanında kalmış. Böyle bir soruyla muhatap oldukları zaman şaşırmıyorlar. Niçin? Çünkü muhtemelen Bünyamin anlatmıştır diyorlar. Ama acaba başka bir sebep de var mı? Kalu, e inneke ente Yusuf. Sen yoksa gerçekten Yusuf musun? Kale <gülüyor> Yusuf. Evet ben Yusufum. Bu da benim kardeşim. Kad mennallahu aleyna. İşte ders burada. Allah bize lütuf ihsan etti. Niçin? İnne men ve Gerçek şu ki kim takvalı hareket eder ve sabrı elden bırakmazsa şüphesiz Allah İyilik yapanların, güzellik yapanların mükafatlarını boş at çıkarmaz. Cenab-ı Allah, bakın, hani günümüz maddecilik günü ya, maddeciliğin böyle ortada olduğu kol gezdiği bir zaman, zaman zaman söylemiştim belki. İman çok manevi bir şey ama İslam öyle bir nizam getirmiş ki imanınızı dahi elle görülür, gözle tutulur bir şekilde ölçebilirsiniz. Ve bunun için imanın şubelerine dair hadisi hatırlatmıştım. İşte burada da takva ve sabır elle görülüyor, gözle görülüyor, elle tutuluyor, gözle görülüyor bir haldedir. Takva ve sabrın örneğini mi görmek istiyorsun? Bu kısa baştan beri ne anlatıyor? Müşahas her şey müşahas. Yaşanmış bir olay. Olaylar zinciri veyahut da olaylar yumağı. Hepsi vaka, gerçek. Takva nedir diye sorarsan bu sure çerçevesinde Takva Yakup Aleyhisselam'ın yaptığıdır, Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığıdır. Sabır nedir diye soracak olursanız, Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığıdır, Yakup Aleyhisselam'ın yaptığıdır diyeceğiz. Gayet müşahas. Artık bu sureyi içine sindire sindire okuyup da, takvanın ne olduğunu sormaya gerek bıraktıracak şekilde, olayı anlamayan bir zihinle karşılaşacağımı ben, İtibar vermiyorum. Bu sureyi içine sindire sindire okuyan ve anlayan bir kimse sabır nedir diye ayrıca sormaya ihtiyaç hissetmez diye inanıyorum. Sabır işte budur. Sabır fakat işin arkasını bırakmıyor. Gidin diyor Yusuf'u araştırın diyor. Sabır hiçbir kulaş ekvada bulunmuyor. Allah Allah Allah. Böyle bir şey görülmüş mudur? Çocuklarına bile dert yanmıyor. Dert yanmıyor. Hatta onlara niçin bu kadar sabrettiğinin de izahını da yapıyor onlara teselli ediyor. Ben bir şeyler biliyorum da yapıyorum diyor. Sizin bilmediğinizi ben Allah'tan biliyorum diyor. Evet, gerçekten sen Yusuf musun? O da diyor ki: "Kale Yusuf ve Allahu aleyna innehu ve Evet tekrar gerçekten hatırlamakta fayda var. Bu bir anayasa maddesidir ifade yerindeyse. Bu bir kainat fıtratındaki olayların fıtratındaki bir kanundur. Kim takvalı hareket eder ve sabrederse Şüphesiz Allah ihsan edicilerin ecrini zayi etmez, boşa çıkarmaz, onları mükafatlandırır yani. Demek ki müttaki ve sabırlı davranan ihsan edicilerden olur, muhsinlerden olur. Muhsin kimdir bu ayet-i bu bölümüne göre? Takvalı hareket eden ve sabreden kimsedir. Takva da başta şirk ve inkar olmak üzere. Günahın her türlüsünden kaçınma azim mücved ve gayretidir. Takva Allah'ın seni görmek istemediği bir yerde görünmemektir. Allah'ın seni yapmanı görmek yapmanı istemediği bir işi yapmamaktır. Hatta ve hatta kalbinden dahi mücadele ederek bunları geçirmemektir. Ne kadar bunu başarırsan. O kadar muhsinlerden, ihsan edicilerden olursun. Sabır Allah'ın senin hakkındaki her türlü takdirine ifade ise bal kaymak gibi lezzet alarak, zevk alarak ona tahammül edebilmektir. Ve daha iyisine varmak için de mücadeleyi elden bırakmamak. Nerede bizim sabır anlayışımız, nerede Kur'an'ın anlattığı bu yüce ve muhteşem sabır anlayışı. Bunu yakalamasını bilmek lazım. قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ Allahu عَلَيْنَا İşte o kadar ya. Allah'a yemin olsun ki Allah seni bize tercih etmiştir, üstün. böyle bir üstünlüğü ifade etmek de bir fazilettir bunu kendinize kabul ettirmemizi daha doğrusu birilerini kendimizden üstün gördüğümüz zaman özellikle dünyevi meselelerde değil ukrevi meselelerde din iman takvada onun üstünlüğünü kendimize kabul ettirmemiz lazım olabilir Allah lütfunu dilediği kimseye verir yani her birimiz haşa bir Muhammedun Resulullah olacak halimiz de yok. Ebu Bekir olacak halimiz de yok. Ama elhamdülillah ki Müslümanız. Bak ne kadar üstünlük bu. Az bir şey değil ki bu. Cenab-ı Allah bizlere az veya çok salih amel işlemeyi nasip ediyor. Etmiş. Vallahi az lütuf mu? Allah'tan razı olmanın en güzel yollarından birisi de nedir biliyor musunuz? Allah'ın üzerimizdeki nimetleri görmek ve bunların farkına varmaktır. Biz genelde Allah'ı bize vermedikleriyle tanımaya kalkışıyoruz. Böyle şey olmaz. O zaman Allah'tan şikayet ederiz. Allah'ı bize verdikleriyle tanıdığımız zaman Allah'ı daha çok severiz, daha çok razı oluruz. Ben her zaman söylüyorum. Rabbim her türlü musibetten hepimizi muhafaza buyursun. Fakat ne kadar darlık ve sıkıntı içerisinde olsak olalım, yine de Cenab-ı Allah'ın üzerimizdeki nimetlerin çokluğunun farkına varmamız lazım. İman ve sahat nimeti var ya, hiçbir şeyle ölçülmez. Hiçbir şeyle ölçülmez. Sıhhatimiz ne kadar törpülense bile yine başlı başına bir nimet. Bir görme nimeti, bir akletme nimeti, bir düşünme nimeti. Akideden ayrı olarak. Allah'a bilme nimeti. Elhamdülillah diye bilme nimeti. Bunlar az şeyler değil ki. Kul bunların farkına varmalı. Onun için Cenab-ı Allah bize irşat buyuruyor ve intağdunü nimet Allah ile tosuh Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız sayıp dökemezsiniz diyor. Mümkün değil. Allah'ın kelamından az veya çok haberdar olma nimeti. Bunlarla bir şey kıyas edilir mi ya? Sıkıntılar. Bunların yanında çok bir şey değil ki. Onun için Allah'ı sevin ve sevdirin. Allah'ı sevdirmek Allah çarpar demekle olmaz. Eğitimin en yanlış şekillerinden birisi bu. Allah'ın nimetleriyle Allah sevilir, sevdirilir. Buna dikkat edelim. قَالُوا تَ اللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا Dediler ki Allah'a yemin olsun ki Allah sizi seni bize üstün tuttu. Ve muhakkak biz günahkarlar idik. Sonra ayet-i kerime bir daha okuyorum ve oradan devam edeceğiz inşallah. Bakın Yusuf aleyhisselamın âli cenaplığına. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ Bugün başınıza yaptığınız hiçbir kötülük, hiçbir kusur kakılmayacak size, hatırlanmayacak, hatırlatılmayacak yüzünüze vurulmayacaktır. Ben kendimi düşünüyorum, birisi bana böyle ufak bir hata yapacak da ilk fırsatta ona bana karşı yaptığı hatayı hatırlatmayacağım. Olmaz, atlamam onu. Ona dikkat edin bak Böyle. İnşallah önümüzdeki derste biraz daha duracağız. Ya lekum. Bir de dua ediyor onlara. Allah hatalarınızı bağışlasın. Ve huve Rahimin. Evet bana karşı yapsanız bile ben onun rahmetini daraltamam ki. Tekelleştiremem ki. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. İşte Allah böyle sevdirilir. Allah böyle sevdirir. Cenab-ı Allah bizi hem kendisine sevdirsin hem de onu sevdirmeyi nasip etsin. Bu da çünkü başlı başına bir nimet. Başlı başına bir ibadet. Cenab-ı Rabbül Alemin darlık ve sıkıntı içerisindeki Müslümanlara bilhassa Suriye'deki Müslümanlara Mısır'da, Mali'de, Afganistan'da ve birçok yerdeki sıkıntı, zulüm altındaki Müslümanlara acil yardımlarını nasip etsin inşallah. Bizler de ne zaman nerede imkanımız olursa öyle bir şeyler ulaştırma imkanları olacağı zaman da elimizden geleni yapmayı ihmal etmeyelim elbette. Hatırlatma gerek yok ama hatırlatmak müminlere faydalıdır diyor e, Cenab-ı Allah. Çok dua edelim. Hiçbir şey yapamıyorsak Allahü Teala zalimlerin hakkından gelsin. Zalimlerin hilelerini, tuzaklarını başlarına geçirsin. Mazlum ve müstazaf Müslümanların da yanında olsun, imdatlarına yetişsin. Biz gerçekten beşeriz ve takatimiz çok sınırlıdır. Olup bitenden bazen yani Ya Rabbi acaba bu işin ne? niçin bu, bu kadar devam ediyor diyesi geliyor bazen insanın ama biz yine de Cenab-ı Allah'tan edebimizle O'nun kaderine teslimiyetle dua etmeyi, yardımını istemeyi, yardımını acilen göndermesini dilemeyi ihmal etmeyelim. Cenab-ı Allah yardımını hepimizin üzerinden eksik etmesin. subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfum ve Selamun Aleyhisselim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.